440. konu Cihada gitmek isteyenlere silah ve malzeme yardımında bulunmak, Hazreti Peygamber'in savaşa gitmediği zaman silahını Usame veya Ali'ye vermesi, Hazreti Peygamber harbe gitmediği zaman silahını Ali'ye veya Usame'ye verirdi.